95.0 açık radyoda açık yeşil başlıyor benim iç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Ayşe Özdemir'e teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet bugün e, konutlarımız var ve önemli bir yeni yayınlanan önemli bir rapordan bahsedeceğiz. Türkiye'de Plastik Atık Sorunu ve Politika Önerileri Raporu WWF Türkiye yani Doğal Hayat Koruma Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanmış bir rapor. Bu raporu içeriğini ve önerilerini konuşmak için bugün WWF Türkiye Plastik Projeleri Müdürü Tolga Yücel ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Turgut Tüzün onay bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş, Hoş bulduk, aydın. Hoş geldiniz, merhabalar. Evet, bu of, tabii oldukça e, kapsamlı, etkileyici, biraz da tabii moral bozucu bir rapor. Bu raporun e, içeriğinde pek çok e, hem durum tespiti hem de öneri var. E, hatta en son da Türkiye'nin karnesiyle bitiyor. E, onların hepsine geleceğiz ama hepsine gelmeden önce bir genelde aslında e, raporun başında da e, detaylı bir şekilde özetlenen bu plastik kirliliğinin boyutundan ve Türkiye'nin bu kirliliği olan katkısından biraz bahsederek başlayabilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Öncelikle bu arada e, iyi bir açık radyo dinleyicisi olduğumu söylemek isterim yaklaşık. 20 yıldır açık radyoyu dinlerim. E, Ömer Bey'i de ayrı bir hayranlıkla onun istikrarını <gülüyor> izlediğimi, e, dinlediğimi buradan e, belirtmek isterim. Kendisi benim için bir rol model gerçekten istikrarıyla ve koruduğu çizgisiyle. Ee, müsaadenizle çok kısa ben kurumumu tanıtmak isterim. Ee, WWF Türkiye, Türkiye'de e, Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin devamı olarak faaliyet gösteriyor. 1975'ten beri devam ediyor Doğal Hayatı Koruma Derneği. Dolayısıyla doğa koruma anlamında Türkiye'nin önemli kurumlarından biri, ilklerden biri. Ve Türkiye açısından da bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Neredeyse yarım yüzyılı devirmiş evet. kurumda. Doğal, yüzyıl. doğal Hayatı Koruma Vakfı. 2000'den beri WBF'in bir parçası olarak faaliyet gösteriyoruz. Şu an 50 aşkın uzman çalışıyor kurumumuzda. Merkezimiz İstanbul'da, Ankara'da ofisimiz var. Aydın ve İzmir'de de irtibat ofislerimiz bulunuyor. Pek çok farklı alanda çalışıyoruz. Plastik neden bizim e, konumuza girdi onu bir çok kısa özetleyeyim. E, plastik konusunda 2018'den beri çalışıyoruz. E, bu konuda çalışmamızın sebebi e, doğada ciddi bir tahribat yaratması. Bütün dünyada WWF plastik konusunda 2018'den beri kampanya yürütüyor. Çünkü e, plastik bildiğiniz gibi ciddi bir tahribat yaratıyor doğada. Özellikle denizlerde e, bu tahribatı daha fazla fark edebiliyoruz. Bu konuya ilk eğildiğimizde de bir rapor yayınlamıştık Akdeniz'deki plastik ile ilgili 2018 ortasında ve o zaman da görmüştük ki Akdeniz'de plastik kirliğinden doğrudan etkilenen 134 tür var. Aradan geçen süre zarfında bu sayı daha da arttı. Hem memeliler, deniz memelileri hem de deniz kuşları çok kötü etkileniyorlar bir kirlilikten. Maalesef bir kısmı bu yüzden hayatını kaybediyor. Ve bazı türlerde çok ciddi rakamlar var. Özellikle mesela deniz kaplumbağalarının neredeyse yarısında artık plastiğe rastlanıyor. Çünkü e, bu türler plastiği besin sanabiliyorlar. Mesela kaplumbağalar e, poşeti deniz anası sandıkları için yutmaya çalışırken boğulabiliyorlar. O yüzden bu kadar çok deniz kaplumbağasında plastiğe rastlanıyor. Balinalarla ilgili haberleri duymuşsunuzdur. Ee, o kadar çok plastik birikiyor ki midelerinde e, açlıktan ölebiliyorlar. Çok trajik bir şekilde e, bir balinanın midesinden mesela 200 kilo civarında plastik çıkmıştı. Bu da yine Akdeniz'de yaşanan bir şey. Dolayısıyla e, maalesef e, Akdeniz çok kirlenmiş durumda. Fakat biz hep Akdeniz'den de vuruyoruz. Sadece bu kirlilik Akdeniz'de değil. Türkiye'de baktığınız zaman Marmara ve Karadeniz daha da kötü durumda aslında. Bizim güncel verilerimiz daha çok Akdeniz'le ilgili. O yüzden oradan rakamları paylaşıyoruz ama e, güncel çalışmalara baktığınız zaman e, Karadeniz'de de Marmara'da kirlilik üst düzeyde. E, Türkiye'nin ne durumda olduğunu sormuşsunuz. Maalesef bizim sicilimiz çok iyi değil. Türkiye Akdeniz'i kirleten ülkeler arasında üçüncü sırada gösteriliyor. E, i̇lk sırada Mısır var. Mısır'ın çok ciddi bir ee, sorumlu var bu konuda. Akdeniz'deki kirliliğin yarısının Mısır'dan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ee, bunun tabii sebepleri var. Onları da çok kısaca özetlemek gerekirse bir nüfus çok önemli. İkincisi kıyılarda yaşayan insan sayısı çok önemli. Bir de büyük nehirler kirlenmede ciddi rol oynuyorlar. Çünkü e, nehirlerle birlikte plastik kirlilikleri denize kavuşuyor. Biliyorsunuz Mısır'dan da Nil denize dökülüyor ve buradan da ciddi şekilde plastik denize karışıyor. İkinci sırada İtalya geliyor plastik konusunda, Akdeniz'i kirleten ülkeler sırasında. Üçüncü sırada da Türkiye geliyor Aspark'tan. Türkiye maalesef konumu biraz iyileşmiş gözükmekle birlikte bizim raporlara göre. 2018'de yayınladığımız ilk raporda birinci sıradaydı Türkiye. Hala kişi başı Yılda bir kilogram plastiğin biz denize karıştığını tahmin ediyoruz. Bu rakamlar tabii çok ciddi rakamlar. Bir yandan da Türkiye'de bu konuda ciddi adımlar da atıldı. Sıfır atık programı başladı mesela 2018 yılında e, Cumhurbaşkanı eşi de Emine Erdoğan himayesinde. Ve birçok yönetmelik, birçok yeni mevzuat çıktı bu konuyla ilgili. Fakat halen atılması gereken çok adım var. Bunlara da birazdan sorularla değinme fırsatımız olur diye ben sözü size vereyim. Bu e, yıl yani kişi başına bir kilogram yılda herhalde değil mi? Yılda evet. E, bu da ne yapıyor? 80 bin ton falan mı yapıyor? Yani 80 bin 85 bin ton bir atık mı yapıyor? Evet doğrudur. Evet yani bu e, raporda çünkü hani bu 80 bin rakamı verilmemiş. Ee, ama kişi başına pardon e, ne demiş 144 ton günde Türkiye'den Akdeniz'e karışıyor. Ama dediğiniz gibi bu herhalde 144 ton Türkiye'nin denize bıraktığı toplam plastik atık değil. Yani Marmara ve Karadeniz hariç. Dolayısıyla herhalde bunun çok daha bundan çok daha yüksek bir miktardan bahsediyoruz. Ee, bu buradan yola çıkarak e, Türkiye'deki bu plastik atık Kaynağı en çok nedir diye bir soru sorsam. Yani ağırlıklı olarak e, mesela tek kullanımlı plastikler mi, e, işte balıkçı ağları mı veya e, tarımsal plastikler mi, pestisiz şeyleri vesaire e, hangi tür plastik ağırlık kazanıyor? E, e, topu ben alayım e, oldu istersen. Buyurun. Buyurun hocam. Şimdi, e, şimdi şöyle ben de kısaca bir enstitümüzü bir tanıtayım sorulara cevap vermeden önce. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü. Yasayla kurulmuş yüksek lisans eğitimi veren yani yüksek lisans, master ve doktora eğitimi. <gülüyor> Türkiye'deki tek enstitü. Şimdi bu konunun çıkışı şu şekilde oldu. WWF'in gerçekten e, bu plastik çikililiği konusunda birçok çalışması var. Ve yeni bir çalışma yapmak için bir araya geldik Tolga ile tanıştığımız vasıtasıyla. Bu raporda verilen tabii rakamların bilimsel olaraktan araştırmasını, çalışmasını ya da hesaplanmasını üniversite yapmadı. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Bu hazır veriler WWF'in envanterlerinden, daha önce yapmış olduğu çalışmalardan diğer projelerin ortaya çıkan rakamları kullandık bu şekilde. Çünkü ben... Rakamdan ziyade sonuç ve hakikaten çözüm kısmına daha çok ağırlık verilmesini düşünüyorum. Zaten rakamlar sır Akdeniz Havzası için, Türkiye için değil, dünyada en büyük problem plastik konusu. Belki oradan başlamak gerekiyor. Yani Plastikle bizim e, polimerlerle tanışmamız 60-70 senelik bir serüven. Neredeyse işte bu e, endüstriyel devrimden sonra üretimi neredeyse 160 kat artaraktan bugün itibariyle tüm plastik üretimi, 400 milyon ton yıl mertebesine çıkmış. Bakın bu ne demek? Neredeyse 60 yıl önce bu rakamların neredeyse 160 kat azıyla karşı karşıyaymışız. Giderek artan ciddi bir tüketim söz konusu. Bu tüketim çılgınlığının sonucunda da tabii ki geri de kazanamadığınız takdirde bu kaynaklar biyobozumları olmadığı için bu malzeme atacak da yer bulduğunuz takdirde bugün açtığınızda baktığınız zaman Keza yine bunları da e, bozulmamış olarak da göreceğimizden dolayı e, çok ciddi bir problem ortaya çıkıyor. Yani bu atık yönetimin e, ağlayan bir, e, e, kanayan bir yarası yaptı o şekilde de ifade edebiliriz. E, dolayısıyla e, üretimden başlayaraktan bir yaşam döngüsü analizi yaparak biz nereden nereye geldiğimizi e, ve detaylı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Plastik çok önemli bir malzeme. Yani bugün kaka gibi görüyoruz işte bugünkü programımızın konusu yarattığı kirlilikler, etkileri. Bunlar zaten ispatlanmış. Birçok raporda, yayında dünya yeni baştan keşfetmeye gerek yok. Hakikaten e, çok ciddi zararları var. Yani değişik plastik türleri neredeyse bakın 160 e, pardon e, 300 çeşit plastik türü var. Yani biz bunları belki 6 tanesini 10 tanesini hayatımızda yaygın olarak görüyoruz. Evet tek kullanımlık plastik dediğimiz malzemeler şu anda... Plastik kildenin lideri biraz evvel sonuç olduğunuz soruya bağlamak gerekirse nedir bu tek kullanımlı plastikler dediğimiz zamanlarda günlük hayatımızda kullanmış olduğunuz poşetlerden da işte kulak pamukları, pipetler, poşeti söylemiştim, eldivenler özellikle bu pandemi sonrasındaki bu plastik içeren birçok atık, ıslak mendil diyoruz mesela ıslak mendilin içinde de plastik var yani plastik olduğunu olup olmadığını bilmediğimiz birçok malzemeyi de biz tüketip bir anda tek kullanımlık e, e, malzeme olaraktan çöpe atıyoruz. Yani bugün sorduğumuz zaman hangi atık türü, e, e, plastik türü e, geri bile dediğimiz zaman bunu hakikaten çok zor bilebiliyoruz. E, Özellikle e, plastik piketicileri ve evet, plastik kullan, kullanıp atan kişiler. Çünkü e, o kadar çok değişik tür plastik var ki e, mesela çok basit bir örnek vereyim. Pet şişelerindeki e, kullandığımız e, sular değil mi? Bunlar da kullanan, en çok şu anda zaten başımızda e, çorap ölen, en büyük Akdeniz'de ve diğer havzalarda kirliye yol açan e, bu boş PET şişeler. Şimdi bu PET şişelerin içinde de tek bir tür plastik yok. Kendisinin kapağı ayrı bir kompozit polimerden, e, içinde bir halka vardır kapağın kapanması için biliyorsunuz üstünde. O ayrı bir malzemelerden. E, PET, e, kendisi şişenin zaten e, poli etilen. Ee, ve aynı zamanda bir, bir de markasının taşıdığı film şeridi var. Şimdi buyurun siz bunları bu şekilde e, attığınız zaman 3 farklı çeşit polimeri e, içeren bir malzemeyi e, atmış oluyorsunuz. Şimdi bunun geri kazanılması da büyük problem. Yani her şey geri kazanılmadan plastik geri kazanımı çok düşük vesaire diyoruz. E, bunu daha sonra birazdan belki daha detaylı işleyeceğiz Doğru, atık yönetim e, stratejilerimiz içerisinde maalesef geri kazanım oranlarımız çok düşük. Bunun da sebepleri var. E, ama plastikleri geri kazansanız bile bunun kalitesini bozuyorsunuz. Aslında bakarsanız diğer malzemelere nazaran özellikle flexible yapısı ve işlenebilirliği ve ucuz olmasından dolayı plastik bu kadar çok özellikle günlük hayatımızda ve sanayide e, yer buluyor. Dolayısıyla bunu ikame etmek yerine bir başka malzeme koymak bulmak... Bunlar e, tabii ki yapılması gereken çözüm önerileri arasında ama bir yandan da baktığınız zaman bunlar çok pahalı prosesler ve yaşam döngüsüne baktığınız zaman sır plastik etkisini azaltacağım diye bu defa o malzemenin üretilmesi, işletilmesi, bırakacağı karbon ayak de hesapladığınız zaman belki de içinde bulunduğunuz daha kötü bir duruma ona Yani benim burada dikkat çekmek istediğim nokta plastikleri konuşuyoruz. Plastiklerin zararları, etkileri çok çok önemli Özellikle e, teknolojik plastiklerin e, kaynaklı baktığımız zaman ama diğer yandan da e, bir alternatif ürün arıyorsak bununla ilgili çok detaylı araştırma çalışma yapılması e, gerekiyor ve kanun e, ve yönetmeliklerinde buna göre düzenlenmesi gerekiyor diyerek ben Sözümü size bırakıyorum. Ben de bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> yani burada sık sık sizin söylediğiniz Turgut Bey önemli bir şey vardı. Birçok şeyin plastik olduğunu bile bilincinde değiliz ortalama olarak, toplum olarak. <gülüyor> Asıl bir de bilinmeyen, daha doğrusu belki de bilinmesi de istenmeyen bir olay da plastik denen malzemenin, polimer dediniz işte aslında bir... Fosil yakıtın bir parçası, petrolün bir yan ürünü olduğunu özellikle de söylemek gerekir. Silikli, mi? Mi? Bu çok gözden kaçan bir şey ve bunun yani plastik düşman, bu dünyaya saçanlar, denizlere hatta son raporlara göre havada da partik, küçük parçacıkların artık insan beynine ve iç organlarına nüfuz ettiğini gösteren araştırmaları da okuduk. Ama bütün bunların ana sorumlusunun fasil yakıt üreticileri olduğunu bir kez daha bu altını çizmekte yarar yok mu acaba? Tabii ki, tabii ki. Bu önemli bir nokta. Yani buna e, zaten plastik üretiminde petrol türevleri ya da petrol üretimi sırasında kullanılan malzemenin artıklarından biliyorsunuz en kalitesi zilt şeklindedir. kullandığımız bu plastik poşetler özellikle. Evet. Haliyle tabii ki bunları üretimi esnasında Ciddi bir karbon ayak izi bırakıyoruz. Karbon dioksit emisyonları oluşuyor. Ama unutmayalım yani sırf burada tabii ki amacımız yeşil bir dünya, yeşil bir gelecek. Özellikle yeşil mutabakat çerçevesinde çocuklarımıza emanet edeceğimiz çevrenin temiz ve hakikaten problemsiz olmasını istiyorsak buradaki bir enerji kaynakları çok önemli olmakla beraber o kadar büyük lobiler var ki şu anda. Sizde zaten bu konunun ne kadar grift ve kompleks olduğunu eminim ki hepimiz biliyoruz. Bu lobiler sebebiyle mesela bunların üzerine gidilmesi bir şekilde çözülmesi, Amerika'daki mesela kömür ve maden üreticilerinin vermiş oldukları reaksiyonlar keza yine kömür rezervlerinin çok yüksek olduğu Orta Asya ve Çin ve diğer Orta Asya ülkelerinin arasında Kazakistan geliyor. Yani bu maalesef ciddi bir problem ama bu şunu göz ardı etmeyelim. Bakın burası çok önemli. Yani ben Burada plastik vesaire savunduğum için söylemiyorum ama problem bir tek plastikte bitmiyor. Yani karbon ayak izi özellikle 2050'de biz karbon nötr emisyon açısından bir ülke olacağız. Biliyorsunuz taahhüdünü verdik Paris anlaşmasıyla beraber Glasgow'dan önce. Ama bunu yapabilmemiz için ne kadar karbonu tutuyorsak o kadar vermemiz gerekiyor. Türkiye şu anda karbon tutma konusunda... Orman ve doğal zenginlikler açısından çok zengin olan bir ülke değil. Dolayısıyla ormanlarımız limitli, kısıtlı ve birçok problemle karşı karşıyız. Orman yangını vesaire özellikle kentleşme, ormanların tarama arazisine dönüştürülmesi, orman kaybımız yüksek o şekilde söylüyorum. O halde sanayicinin işi çok zor. Özellikle bu yeşil mutabakatla beraber artık Avrupa Birliği sizden, İçinde geri dönüşüm oranı yüksek olmayan plastik malzeme e, içerisinde geri dönüştürmüş malzeme kullanmayan ürünlerinizi almayacağım diye bir baskı unsuru yarattığı zaman ki bu e, başladı Yeşil Mutabakat'ta biliyorsunuz Alpo Birliği'nde. O zaman sanayici hakikaten çok zor durumda kalacak. Yani burada ciddi bir problem var. E, atamıyorsunuz. Yani karbon emisyonlarınızı e, karbon nötr olmak için limit etmek zorundasınız. Tuttuğunuz oran az. E, teknolojiniz şu anda teşviğiniz. Bu konuda çoğun derece limitli ve kısıtlı. E peki sanayici, özellikle ihracatçı ürettiği malı nasıl pazarlayacak? Evet. Ee, buradan rapora geri dönersek, e, raporun önemli bölümlerinden bir tanesi de e, plastik atık e, ihracatı. Bu e, basına da çok fazla yansıdı, biz de konuştuk. E, önemli bir, e, Türkiye'de son yıllarda çok ciddi biçimde artan, işte 2019'da Türkiye en fazla atık ithal eden, plastik atık ithal eden ülke olmuş gibi görünüyor. Biraz bu konu ne boyutta? Son düzenlemelerle biraz 2020'de durum nereye geldi? Hatta 2021'de biraz bunu konuşabilir miyiz? Tabii fakat öncesinde, önceki sorularla ilgili birkaç yorumda bulunmak isterim müsaadenizle. <gülüyor> bu denizlerdeki plastiğe baktığınız zaman, %80'i karadan geliyor. Yani denizden e, karışan plastikler değil, karadan savrularak. Hatalı atık yönetimi sonucu e, denize karışan atıklardan sürediyoruz. Ve plastikle turizm arasında doğrudan bir ilişki var. Turizm sezonunda e, denizdeki plastik kirliliği %40 oranında artıyor. Bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. Atık yönetimi genelde daha küçük ve turistik beldelerde çok zorlanıyor. Neden böyle? Çünkü kış nüfusu bir birimken, yaz nüfusu bir anda on birime, hatta pandemi sonrasında yirmi birime çıkabiliyor ve oradaki atık yönetimi buna yetişemiyor. Dolayısıyla da buralardan plastik denize savruluyor. Dolayısıyla atık yönetimini iyileştirmek çok önemli bir konu. Bu sorduğunuz e, ihracat konusuyla da ilişkili. O yüzden buna vurgu yapmak istedim. E, buradan bir konuya daha değinmek isterim. Depozito sistemi devreye girecek biliyorsunuz. Bu yıl içerisinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı. Ee, içecek ambalajlarında depozito sistemi devreye girdiği zaman aslında dengeler biraz değişecek. Çünkü Türkiye'nin bu atıkları neden ithal ettiğine baktığınızda e, kaynağında doğru düzgün ayrıştıramadığı için yani geri dönüştürülebilir atıkları diğer atıklardan ayrıştıramadığımız için bunları ithal ettiğimizi görüyoruz. Ee, neden ithal ediyoruz? Çünkü bizim bir geri dönüşüm sanayimiz var. Bunu kullanarak e, örneğin e, tekstilde kullanıyorlar, tişört yapıyorlar, farklı ürünler yapabiliyorlar. E, bu baktığınız zaman aslında güzel bir şey. Hani bir görü, Geri dönüşüm yapılıyor ve bir ürün ortaya çıkıyor. Fakat bunun e, ithalatla yapılması tabii çok anlamlı değil. Az önce sözünü ettiğimiz karbon ayaklisini daha da yükselten bir şey. Dolayısıyla bu konu geçtiğimiz yıllarda çok gündeme geldi. Ee, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önce yasakladı bunu. Ee, Mayıs ayında. İki ay sonra bu yasaktan vazgeçti. Fakat e, kademelendirerek sıfırlama noktasına gitti ve e, daha sıkı takiple ilgili bir takım önlemler açıkladı. Elektronik takip, çip, çip ve takip gibi yeni önlemler açıklandı. E, şu anki mevzuata göre e, geri dönüşüm ithalatı ancak %50'lik kısmını karşılayabiliyor sanayinin. Geri kalan %50'sini yerli kaynaklardan karşılamak zorundalar. Depozito sisteminin gündeme getirme sebebi aslında biraz da bu. Depozito sistemi devreye girdiği zaman bizim bunun tamamını yerli kaynaklardan elde etmemiz için hiçbir sebep yok. Çünkü depozito sistemiyle birlikte kaliteli olarak bu malzeme toplanabilecek karışmadan, diğer malzemeyle kontamine olmadan toplanabilecek fakat burada da bir gecikme söz konusu çünkü depozito sistemi ilk açıklandığında 2021'in e, pardon geçtiğimiz evet 2021'in 1 Ocağı'nda devreye girecek denmişti sonrasında ertelendi bir yıl sonrasında 1 Ocak 2022 dendi fakat şimdi e, 1 Ocak 2022'yi geçti ve hala depozito sistemi devrede değil dolayısıyla burada bir gecikme söz konusu bunun da bir an önce devreye girmesi gerekiyor burada İçer benim e Buyurun. benim tam tam anlamadığım bir şey var. Onu sormak istiyorum size. Ee, Türkiye'de e, geri dönüşüm sanayisi var, değil mi? Yani geri dönüşüm yapacak bir takım tesisler kurulmuş. Fakat e, bunlara yeterince ham madde sağlayacak e, kadar ayrıştırma yapılamadığı için, atıklar e, atıklar ayrıştırılamadığı için, onlara ham madde olsun diye plastik ithal ediliyor. Yani e, söylenenlerden ve benim hani hem sizin şimdi söylediğinizden hem de bugüne kadar okuduklarımdan çıkan bu. Peki bu Türkiye'de bu kadar e, plastik atık e, ayrıştırılamazken neden bu e, tesisler kurulmuş? Bunun bir açıklaması var mı bildiğiniz? Ben bir de ek şey sorayım. Neden bu sık sık e, şimdi bu programda da sözünü ettiğiniz e, ertelemeler oluyor? Yani mesela yasaklama var dediniz sonra kaldırıldı. Ya da işte şimdi ikinci defa ertelenmiş olduğu gözüküyor. Evet. Ömer, Ömer Bey ben isterseniz so, sizin sorunuzla başlayayım. Evet. Ee, bu, bu konuda evet doğru. Altyapı hazırlaması hakikaten kolay değil. Yani bunu siz, sırf Türkiye için konuşmuyorum. Dünyada da e, bu, bu tip sistemlere, özellikle plastiklerin yasaklandığı. Şimdi e, yurt dışında Avrupa bir ülkelerine gittiğiniz zaman özellikle Almanya'da artık isteseniz bile parayla poşet alamıyorsunuz. Yani tamamen e, bu tek konuluk malzemeleri ağırlıklı olarak bu, plastik poşetleri... Silmişler ama buna geçmek için hemen bunu yarın bugün planlayıp da geçelim Demi hakikaten mümkün değil biliyorsunuz bir çevre ajansı kuruldu ve bu çevre ajansına bu sorumluluklar devredildi şimdi çevre ajansının yapılanması benim bildiğim kadarıyla devam ediyor İşte yönetim kurulu oluştu arkasından danışmanlar kurulu oluşturacak vesaire hani bu işin benim bildiğim ön hazırlıklarının öyle pat bir şekilde hemen bu işe geçelim dediğiniz zaman olmayacağı tabii ki bir an önce geçilmesi çok büyük fayda var. Ama bu gecikmelerin yaşanması da yani hemen kafamızda bir takım böyle negatif soru işaretleri yaratmaması gerekiyor. Bir de hemen şeye link kurmak istiyorum. Şimdi bakın kota sistemi, daha doğrusu depozito sisteminin bir de şöyle bir faydası olacak. Şimdi sıfır atık yönetimi ve aynı zamanda depozito sistemini beraber yürütebildiğimiz takdirde en büyük sıkıntımız bizim atık yönetiminde. Maalesef atıklarımızı kaynağında hala biz, Ayrı ayrı toplayamıyoruz. En büyük sıkıntı Yani bırakın işte depozitoyu vesaireyi tabii bırakın derken yani önemsiz olduğu için söylemiyorum ama sırayla gitmemiz gerekiyor. Biz maalesef yönetmeliklerimizle kuruyoruz ondan sonra strateji ve hedeflerimizi ortaya getiriyoruz. Yönetmelikleri yazmakla ortaya koymakla bunlar zaten bir şekilde ilk başta prematürede olmuş oluyor. Peki Turgut Bey, bunun nedeni nedir sizce? Yani bu atıkların ayrıştırılarak toplanamamasının, tek kullanımlık plastiğin yasaklanamamasının, ki pek çok ülkede bunlar yapılabiliyor. Türkiye'de hala 2022 senesine geldik. Hala bunun çok erken görülmesinin nedeni nedir sizce? Yani halkla mı ilgili bir şey, yönetimle mi ilgili bir şey? Şöyle söyleyeyim, atık yönetimi, özellikle çevresel unsurlardaki atılımlar ve yatırımlar zaman alanı yatırımlar. Ben Türkiye'nin bu konuda geri kaldığını düşünmüyorum. Yani bunu bir yönetimsel ya da planlamayla ilgili mutlaka sıkıntılarınız oluyor. Ama halk bilincimiz de çok zayıf. Yani emin olun birçok kişi şu anda çöpünün kaynakta ayrılmasının neden olduğunu bilmiyor. Ve onu bırakıp süpermarkete gittiğimiz zaman acaba insanlar bu 25 kuruş cebine pahalı geldiği için o poşeti almıyor? Yoksa hakikaten ben bu plastikleri kullanırsam çevreye büyük zarar vereceğim bilincini bilmediğim için bunu yapmıyor. Bunun ayrımını iyi yapmamız gerekiyor. Şu anda sosyal farkındalık projeleri insanlarımızın bilinçlendirilmesi çok çok önemli. Onun için ben bu bu bu yapı yazdığımız projeyi bir e, önemli bir eee taş olarak görüyorum. Bir adım olarak görüyorum. Neden? Çünkü hakikaten STK ve üniversite işbirliğiyle halkın bilinçlendirilmesi için ve yasa yapıcılara da bunun da kopyası ve örnekleri de tabii ki gönderildi. E, bunun bu işbirliklerinin artırılması gerekiyor. İşte Ank Ankara'dan problem var, halktan problem var sorusu bence yanlış. Çünkü biz Burada bir bütünüz, aynı gemideyiz hepimiz. Dolayısıyla bunun hep beraber herkes elini taşın altına sokacak her şeyi Ankara'dan beklemeyeceğiz. Biz de sistemin bir parçası olarak da buna katkı vermek zorundayız. Tabii ki gecikmeden olması e, müspet değil. Ben e, bunun e, giderilmesinin hızlı bir şekilde e, oluşmasını ben de bekliyorum. Ama Avrupa Birliği'nde de bu çalışmalar öyle pat diye ertesi sene yeşermiş çalışmalar değil. Bunu da Ümit Bey göz ardı etmeyelim lütfen. Çok teşekkürler. Çok az zamanımız kaldı Tolga Bey. Sizden son sözler olarak bir iki dakikada çok genel başlıklarıyla çözüm önerilerinizi alabilir miyiz? Teşekkürler. Bizim bütün dünyada çağrı yaptığımız bir konu var. Küresel ölçekte bağlayıcılığı olan bir sözleşme gerektiği bu konuda. Yani denizlerdeki plastik kirliliğini önleyecek küresel bir sözleşme imzalanmasını istiyoruz biz. Şu ana kadar 150 yaşkın ülke böyle bir sözleşmeyi destekleyeceğini söyledi. Sevindirici bir şekilde Türkiye'de bunu destekleyeceğini söyleyen ülkeler arasında. Şimdi önümüzdeki Şubat ayında Birleşmiş Milletler Çevre Asamlesi toplantısı yapılacak Şubat ayının sonunda. Biz burada e, taslak sözleşmenin gündeme gelmesini istiyoruz. Burada sözleşme derken Paris İklim Sözleşmesi gibi, daha önce Ozon'la ilgili Monreal Sözleşmesi gibi büyük bir sözleşmeden söylediyorum. Ve bizim bununla ilgili kampanyamız da var. Web sitemizde bulabilirsiniz. Plastiksiz Denizler kampanyası altında. Direkt hı hı. Çevre bakanlığı Bakanı'na hitaben bir dilekçeyle o kampanyaya imza da verebilirsiniz. Şimdiye kadar bütün dünyadan 2 milyon 300 bine aşkın imza toplandı bununla ilgili biz Şubat sonuna kadar bütün platformlarda bu konuya dikkat çekmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ee, Ömer abi senin söyleyeceğin yani son şey var son Bu gecikmelerden bahsederken bir cümlecik ilave etmeme izin verin. Gene WWF'in yani World Wildlife Fund'ın Fund Alman, Almanya kolu bir Dünyanın aslında en büyük yok oluş, kitlesel yok oluş olayına dinozorlardan beri 65 milyon yıldan beri en büyüğüyle karşı karşıya olduğumuzu ve bayağı 10 yıl içinde bunun olabilmesinden bahsediyordu. Dolayısıyla çok da fazla gecikecek, bekleyecek filan vaktimiz olmadığını bizzat bu rapordan da Öğrenmiş oluyoruz. yani Ne yapacaksak şu sıralarda yapmak Şimdi, zorunda. Şimdi. Çok evet. teşekkürler. Zamanımızı da doldurduk. Hatta geçtik. Bugün WWF Türkiye'nin plastik atık raporunu konuştuk. Tolga Yücel ve Turgut Tüzün onayla katıldığınız için çok teşekkürler. Ve gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.